Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'de. Muhterem kardeşlerim, İmam Buziri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı onun güzelliklerin hakikatini anlatıyor. En son Allah Resulü Aleyhisselam'ın dünyadan ayrılışından bahsetmiştik. Ashab-ı Kiram efendilerimiz radıyallahu anhum onlarda derin bir tahassur hali vardı. Efendimiz Aleyhisselam ahirete irtihal edince Hazreti Osman radıyallahu an başını kaldıramamış, dilini sanki yutmuş, konuşmaya mecali kalmamış bir hali vardı. Hazreti Ömer efendimiz radıyallahu an İnnehu seyaudu kema aada Musa ila kavmihi Hz. Musa aleyhisselam Tur dağından nasıl döndü geldiyse Efendimiz aleyhisselam da dönüp gelecek diyordu. Kim öldü derse başını vururum. Yani Efendimiz aleyhisselamla onlar bir dünyayı yaşamışlardı. Şimdi Peygamber aleyhisselamın olmadığı dünyada nasıl yaşayacaklar? Hz. Enes radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselamın yakın hizmetindeydi. Yakın hizmetinde olurdu, bulunurdu. Allah Resulü aleyhisselam ahireti irtihal ettikten sonra taziye için Fatıma annemiz radıyallahu anh'a onun evine gider. Öyle rivayet edilir. Fatıma annemiz radıyallahu anh'a da Efendimiz aleyhisselamın vefatı onun acısı var. Derler ki nasıl babama kıydınız toprakları babamın üzerine attınız der. Yani indes sadmetil ula. O ilk anda bir anne, bir baba, bir yavru Bir yavrunun babasına olan özleme hasreti Bu ifadeleri söyleyebilir Fatıma annemiz radıyallahu anh'a Söyledi mi, söylemedi mi O noktada farklı ifadeler var, rivayetler var Rivayetin sıhhatine, senedine dair Ama Fatıma annemiz radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselamın ahirete irtihal etmesinden en fazla etkilenen belki de o olmuştu. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifine gidiyor. Orada göz yaşları içerisinde bir şiir inşaat ediyor. Diyor ki: "Subbat aliye masai bu, lo anha subbat aliyami sirnelayaliye." Yani e, o acıyı anlatıyor. Diyor ki: subbet aliye masai bu. Musibetler üzerime yağdılar." لَوْ اَنَّهَا سُبَّتَ عَلَى Eğer o musibetler günlerin üzerine yağsaydı, sırne ne? Leyaliyâ. Günler gece olurdu. Günler kararırdı. Babam gitti. illa اَرْسَنَّاكِ lil رَحْمَةً olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrıldı. O acıyı Fatıma radıyallahu anh'a ifade ederken Bunları söylüyor. Hani dün e, okurken demiştik ki لَا ve يَعْدِلُ تُرُبًا دَمَّ اَعْضُمَ Yani Ya Resulallah, mübarek kemiklerinizi içine alan şu toprağa dünyada hiçbir koku muadil olamaz. O kadar güzel kokuyor ki bu toprak Medine. Çünkü siz varsınız burada. Ama bir adam hasta olsa, yani ağzında problem olsa, safra hassası olsa, tatlıları alsa, dünyanın en mahir ustalarının elinden o tatlılar çıksa alsalar, yine adam ağzında problem varsa o tadı alamaz. Eğer adamın burnunda problem varsa kokuyu alamaz. Ama aklında, ruhunda problemler varsa, Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakikatini anlayamayacaktır. İşte bütün bunlardan sonra, İmam Seri Rahmetullahi Aleyh, Allah Resulü Aleyhisselam'a anlatmış olduğu bu kasidesinde yeni bir bölüme başlıyor. O bölümde sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşunu anlatıyor. Doğuyor, dünya onunla beraber doğuyor. Onun doğumu insanlığın doğumu demek. Köleler doğacak, cariyeler doğacak... Yani kadınları, onurları, ayaklar altında çiğnenenler onunla doğacaklar. Onun doğuşu, insanlığın doğuşu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla beraber dünyada harikulade bir takım olaylar, hadiseler oldu. İmam Busiri Rahmetullahi Aleyh onlardan bahsedecek. Tabi onları bir takım rivayetler üzerinden anlatacak. O rivayetleri şiire, şiirin o essiz kalıbına ondaki o ruh kalıbına aşk kalıbına dökecek İmam Busiri rahmetullahi aleyh. Buna itiraz edenler olacak ama Delail kitaplarında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda birtakım harikulade olaylar oldular rivayetler var. Peki olur mu bunlar? Yani kulna ya narub berden ve selamın ala İbrahim. ''Ateş şakıyor ama allah Teala ateşe emrediyor. İbrahim'e selamet ol.'' diyor. ''Kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim.'' ''İbrahim'e serinlik ol, İbrahim'e selamet ol.'' ''Ateşle Allah konuşuyor azze ve celle, ateşe emrediyor. Her şeyi yaratan Allah azze ve celle ateşe emrediyor.'' ''Ve ateş, Hazreti İbrahim aleyhisselama selamet oluyor.'' Yani ateşin kimyasına, o ateşi yaratan Allah Azze ve Celle müdahale ediyor. Ateş Allah Azze ve Celle'nin emrine musahar oluyor. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَّكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ ve inne min al higaratı lma ytfjru minhu lanhar, ve inne minha lma yshkku fayxrju minhu lma, ve inne minha lma yehbitu min khshetillah. Yani Allah'ın khshetinden ateşler nasıl duruyorsa ve inne minha lma yehbitu min khshetillah. Allah Azze ve Celle'nin khshetinden taş yukarıdan aşağıya düşüyor. Düşüyor taş, eriyor taş. Yani taş Allah Teala'nın haşyetini hissediyor. Kur'an'ı hakim buyurmuyor mu? Her şey alemde Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyor. Ve inne min halema yehbutu min haşyetillah. Eğer Allah Azze ve Celle'nin haşyetinden taşlar düşüyorsa neden kisa'nın sütunları düşmesin ki? Neden göller kurmasın ki? Hani birileri mücerred bir akılla bakacaklar Diyecekler ki Kur'an'da var mı bunlar? E yoksa e peki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın korkusundan taş düşüyor işte Ateş her şeyi yakıyor ama Allah Azze ve Celle ateşe emrediyor ve ateş yakmıyor Büyük doğum imarı diyor ya Anlamak yok çocuğum anlar gibi olmak var Akıl için son tavır saçlarını yolmak var. Yani akılla bir yere kadar geliyorsunuz işte. Bir yere kadar geliyorsunuz aklın sidreyi müntahası var. Durduğu yer var. Durduğu yerden öteye Peygamber aleyhisselamla gideceksiniz. Onun hakikatine ittiba edeceksiniz. Cins akıllar birinci sınıf insanlığın o en cins akılları bir yere kadar geliyorlar. Tostoy atına biniyor, ölüme doğru meçhule gidiyor. Pascal bir manastıra çekiliyor. İnsanlar yanına geliyorlar. Onu teselli edebilme adına cümleler terkip ediyorlar. Ama hayır diyor. O cümleler benim ruhuma, benim acılarıma teselli olamaz. Bana peygamberden, bana Allah'tan bahsedin. Bana Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın haber verdiği Allah'ı anlatın diyor. Yani geliyorsunuz bir yere kadar Artık orada duruyorsunuz, Üstad Necip Fazıl'da olduğu gibi. Kitapları alıyorum, sobaya atıyorum, demir kelpetenlerle gözlerimi kapatıyorum ama yine gözlerime uyku girmiyor. Yani acılar var, ruhumda acılar var. Mideniz açsa ekmekle doyuruyorsunuz, su sadınız, su alıyorsunuz. Bütün bunlar midenize hitap ediyor. Topraktan geldiler, yine topraktan olan bedeninize bunlar hitap ediyorlar amma ela bi zikrillah tadma innul kulub ruhunuz maveradan. ve nefehtu fihim mir ruhi Allahu azze ve celle Hazreti Adem'e var ettiğimde ona ruhumdan bir nefa ilka eledim buyuruyor oradan madem maveradan geliyor bizim ruhumuz Maveradan gelen ruhu toprakla, topraktan çıkan ekmekle, buğdayla, suyla, arpayla vesaireyle teselli edemezsin. Tatmin edemezsin. Edemediklerinden dolayı ki zenginlerin konaklarından, yallardan zaman zaman intihar haberleri gelir. Eğer ekmekle ruhlar terbiye edilse, teskin edilseydi, yatı olanların, katı olanların evlerinden intihar haberleri Gelmeyecekti kardeşlerim. Ela bi zikrillahi tadme innul kulub. Evet mideyi ekmek doyurur. Mideyi suyla beraber susuzluk varsa giderebilirsiniz. Ama ruhumuzda acılar varsa ancak onları peygamber aleyhissalatu vesselamın hakikatine ittiba der teslim olursak o acıları izale edebiliriz. İşte Efendimiz aleyhisselam doğuyor. Alemde büyük bir inkırab olacak Kur'an-ı Kerim'le olacak. Ama yağmur yağmadan önce semada bulutlar ise yağmurun yağacağını söylerler. Belki daha ileriye giderseniz hayvanlar o hayvanların işte kuyruklarının gerilmesi yağmurun yağacağını daha bulutlar olmadan bile çobanlara haber verebilirler. Çoban olanlar, ehli olanlar bunu anlarlar, bilirler. Peki yağmur yağacak Bitki hayat bulacak toprağa o su düşecek yaracak toprağa bir e, o tohum e, çıkacak toprağın bağrından Yani yağmur önceden haberdar oluyorsunuz da yeryüzün en büyük inkılabını gerçekleştirecek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor o doğacak Alemde değişiklikler var o değişikliklerden bahsediyor İmam bûsir rahmetullah Aleyh. Tabi bunlar böyle mütevatir rivayetleri değil. Peki diyeceksiniz ki madem bunlar oldu, bunlar var, niçin mütevatir değiller? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğunu Mekke'de işte bu peygamberdi diye bilmiyorlardı ki işaretler vardı. Eğer o an bilmiş olsalardı onlar yüzler binler rivayet ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet hayatıyla Hayatı ile alakalı Mekke'den mi daha çok rivayet var yoksa Medine'den mi? Mekki ayetlerle alakalı mı daha çok rivayet var yoksa Medine-i nazil olan ayetlerle alakalı mı? Hangilerle? Medine'de nazil olanlarla alakalı. Neden? Çünkü Medine'de binlerce sahabi vardı. Mekke'de sayıları azdı. Erkam'ın evinden Erkam bin Ebil Erkam'ın evinden de zaten Dışarıya çıkamıyorlardı Orada namaz kılıyorlardı Dolayısıyla hadiseyi olaya Daha az insanlar Tanık olunca muhatap olunca e Rivayette daha az oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Doğumunda Bugün olduğu gibi telefon yoktu Kamera yoktu canlı yayın yoktu Oradaki insanların rivayetleri, haberleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ihbarıyla biz bunlara vakıf olduk kardeşlerim. Ema mauliduhu an tib'i unsurihi ya tib'a mubtada'in minhu ve muhtetemihi. Molla ya sallı ve selim ba'iman abaden ala hayrın haliki kuldeki Eba ne mevlidu efendimiz ali salatü vesselamın viladeti doğumu ortaya çıkardı ve fulu mahzuf acaibe kesireten çok harikulade olayları ortaya çıkardı anti ibn usrihi onun tertemiz nesebinden allah resul aleyhisselamın salatü vesselamın doğumu fevkalade harikulade olayları izharı ortaya çıkardı. Ya tıbe mübteda imminhu ve muhtetemi. Ya eğer böyle olağanüstü bir hadise varsa, hayret edecek bir durum varsa Arap orada nida harfini getiriyor. Burada da nida var. Esasında ey akıllılar diyor. Unduru bakınız. Tıbe mübteda imminhu. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın hakikatinin bir başına bakın bir de sonuna bakın. Risaletin bir başına bakın, Hazreti Adem'e bakın. Bir de sonuna, mührüne Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakın. Ya da yaati ve mubtade minhu ve muhtetemi. Onun risalet hayatının bir başına bakın, taşlanmasına bakın. Metefta kabe i Muazzam'ın avlusunda namaz kılarken sırtına devenin işkembelerini koymasına bakın. Taif'teki haline bakın Allahümme eşku İleyke da'fe kuvveti Ya Rabbi Sana o zayıflığımı insanlar katında değerimin Olmayışını sana arz ediyorum Değişene bakın Ve sonrasına bakın Mekke-i Mükerreme'ye 10 bin kişilik ashabıyla Girişine bakın İntikam almayışına bakın Kale la tesrib aleykumu Liyavum yagfirullahu lekum Eski düşmanlarını Allah size affetsin. Hadi hepiniz evine gidişine bakın. Ondan sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum. Onun izinden yürüyen ashab-ı kiram efendilerimizin gelişine. Onun bayrağını şarktan garba kadar taşıyışına bakın. Ebu Ayyub el-Ensari hazretlerinin ashab-ı kiramın. Acaba şu şehirler, şu surlar arasında, arkasında Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanımayan insanlar var. Onlara Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a hakikatini götürmeden eğer onlar ölür, imansız ahirete giderlerse burada bizim vebalimiz var, yaşımız 70, yaşımız 80, 90 olsa da yatağımızda duramayız, yatamayız diyen yollara revan olan sahabe-i kirama bakın ve ondan sonra gelenlere bakın. Emr-ü bil maruf için yollara revan olanlara bakın. Bütün bu güzellikler. Bir hayatının başına bakın, bir sonuna bakın. Bize bütün bu güzellikleri yaşatan Peygamber Aleyhisselatu vesselamın doğumudur. Vefat ettiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz Allah Resulü aleyhisselamın yanına giriyorlar. Öpüyorlar, buyuruyorlar ki ve ya Resulallah ne güzelsin Bakardık mübarek yüzüne Cemaline bakmaya doyamazdık Şimdi ayrıldın aramızdan Gidiyorsun tıpte Hayyen ya Resulallah Diriyken güzel oldun Öldükten sonra da güzelsin Yine yüzünde yine gözlerinde O güzelliğin izleri var Ya Resulallah diyor يَوْمٌ تَفَرَّسَ ف۪يهِ الْفُرْسُ اَنَّهُمْ قَدْ اُنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنَّقَمِ مَوْدَى يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَعِيمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْبِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ يَوْمٌ bir gün, هذا يَوْمٌ ya da bugün o güne işaret ediyor. Çünkü o gün pazartesi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın doğduğu gün, hicret ettiği gün, Mekke-i Mükerreme'ye doğduğu gün pazartesi. Yevm'in diyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Ya Resulallah dediler. Pazartesi niçin oruç tutuyorsunuz? Yavu'mun volittu fihi. Pazartesi doğduğum buyurdular. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam doğum gününe oruç doğum gününde oruç tutuyor neden çünkü o doğdu insanlığın kurtuluşu onun doğuşuna bağlı peki Efendimiz aleyhissalatu vesselam doğumunu nasıl kutlayacaklar yani batıllardan bazı kardeşlerimizin aldanan Müslümanların görüp aldığı gibi böyle çikolatalar üzerinde efendim ateşler mumlar yakarak değil evet Müslüman da sevinecek ama Müslüman'ın sevinme gününde Allah'a kulluk olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününde Allah azze ve celle kulluğunu daha fazla izhar edebilme adına pazartesi günleri oruç tuttular. Sahabe-i kiram efendilerimiz sorunca niçin pazartesi oruç tutuyorsunuz ya Resulallah? Efendimiz aleyhissalatu vesselam onu doğumuyla kıymetlendirdiler, onunla takdir ettiler. Yaumun tafarrasa fihi tafarrasa yani alime yani insanlar fihi fil yaum bugün de öğrendiler bildiler ferasetle öğrendiler kim öğrendi tafarrasa fi al farisiler İranlılar öğrendiler Ennehum kad onlara haber verildi onlar inzar edildi inzar önlerinde büyük bir bela var büyük bir musibet var inzar edildiler bihululil bu'si gam geliyor keder geliyor insanlar kararan bulutları görürler yağmur geliyor diye Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğuşuyla yeryüzünde olağanüstü hadiseler oldu şimdi o olağanüstü hadiseler harikulade hadiseler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın risaletinden önce olduğundan dolayı onları irhasat diyoruz e risaletinden sonra olsaydı onlara mucize diyecektik. Kad bi hululil bu'si ve nıqm. Nakam nıqm kelimesinin çoğulu. Kisra'nın sarayına ateş düşecek. Peygamber geliyor. Bundan sonra insanları köleleştiremeyecekler. Kadınları köle pazarlarında satamayacaklar. Onurlarıyla insanların oynayamayacaklar. Onların saraylarına geleceğe dair ateş düşüyor. Bütün bunların bu zulümlerin hesabı sorulacak yavumun o gün teferrese fi'l fursu Farisiler, İranlar anladılar. Peki nereden anladılar? Nasıl anladılar İranlılar? Wabate İvanu Kisra ve huve munsadun keşemli ashabi Kisra gayremul teimi Evlaya salli ve sellim daimem Abadan ala habibike Hayril kalbi kullihimin Ve bâte Yani aslında gece olan bir hadiseyi bu fiil bize anlatıyor Kane ve ahavatuha kane'nin kardeşlerinden Bâte Gece olan bir hadise bir musibet bir musibeti işaret ediyor. Ama bu musibetin içinde insanlığın hayrı var. İnsanlığın selameti var bu musibetin içinde. Fakat bu gece olan musibet Serapa, İran için, Mecusiler için, putperestler için bir yok oluş demek. Wabate Ivano Kisra. Kisra'nın sarayı. Ve huwa munsadiun. Çatladı o gece. Yani وَبَاتَ وَهُوَ مُنْسَدِعُ Çatladı, parçalandı. Kisra'nın sarayı, Hüsrev'in sarayı parçalandı o gece. Çünkü o gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğuyor. Ona işaret var, o doğuşa işaret var. Keşemli Ashab-ı Kisra. Kisra'nın adamlarının, ashabının, ordularının, Keşemli toplan, şemil toplandıktan sonra dağılması gibi. Nasıl o muhteşem orduları vardı, devletleri ortadan kaldıran orduları vardı. Kisra'nın o Kisra'nın ashabının dağılması gibi, Kisra'nın sarayı o gece parçalandı, dağıldı saray. Gayra multeimi, Gayra multeimi batenin haberi. Yani bir daha birleşmemek üzere. İki yakası bundan sonra bir araya gelmeyecek muttasıl olamayacak Buluşamayacaklar Eski ihtişamına Hüsrev'in ordusu Adamları kavuşamayacaklar Yıkılacağını Bir daha eski ihtişamına kavuşamayacağını anlatıyor Hani Kisra Sütunlar yıkılıyor 14 tane sütun sarayda yıkılıyor soruyor adamlarına neler oluyor diye göller kuruyor soruyorlar neler olacak diye yıkılıyor saray ihtişamı gidecek saltanatını kaybedecek yıkılan sütunlar ya da işte balkonlar nelerse saltanatının biteceğini işaret ediyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Hendek Muharebesinde müjdesini vermişti. Ashab-ı Kiram Radıyallahu Anh'ım İran'ı ortadan kaldıracaklar. Rebibi bin Amir Radıyallahu Anh Rüstem'e elçi olarak gidiyor. Rüstem diyor ki ya bizimle ne alıp veremediğiniz var. Araplarla İranlar arasında büyük savaşlar olmamıştı ama şimdi geldiniz devletimizi tehdit ediyorsunuz. Rüstem onların yenilmeyen efsane kumandanı yani gitseniz ne istiyorsanız biz size onları versek bir saraya giriyor ya da bir otağa giriyor. Otak her taraf altın yani sutumları direkleri altın. İşte tavanı, ipek de kaplamışlar. reb bin Amir radıyallahu anh bir merkebi var onunla beraber gidiyor. Kırmızı halı var halın üzerinde yürüyünce olmaz diyorlar. Çekil kenara bu hayvanla bu halın üzerinde rüstemin otağına giden halın üzerinde yürüyemezsin diyorlar ya ben böyle kabul edersiniz ya geri dönerim bizi böyle davet ettiniz diyor yani etetteke bu bir sadaka müteke bire sadaka Müslümanlar Efendimiz Ali vesselsselam öğrencileri ve Yeryüzüne tevazuyu öğrettiler ama şimdi yeryüzünün en mütekebbirlerinden birinin, bir kumandanın otağına giriyor. Kırmızı hallar var, altından direkler var, her taraf ipekle kaplanmış. Şimdi oraya Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın öğrencisi Ribbi bin Amir giriyor. ''Rüstem müsaade edin gelsin'' diyor. ''Ne istiyorsunuz?'' diyor. ''Niçin buraya kadar geldiniz?'' İnna Allah ibtah san nas, lınxurj al-ıbād min ibadetil ıbād ila ıbādatı Rabbı ıbādat. İşte buraya nokta koruyor. Biz Kısra'nın hazinelerini almaya gelmedik. İpekleri, altınları, bu direkleri almaya gelmedik. İnallah'a Allah nas. Yani kün tum ummetin uchrjet lın Bu ayeti işaret ediyor. Yani Allah azze ve celle bizi yeryüzünde hayrı anlatmaya, iyiliği anlatmaya memur kıldı. Kötülüğe dur deme vazifesini bize verdi Allah azze ve celle. İnna Allah ibta'asennas linukhrija'ennas min ibadeti'l ibad. İnsanları kullara kulluktan Allah'a kulluğa davetle Allah Teala bizi memur kıldı diyor. Yani siz hükümdarlarınıza ibadet ediyorsunuz. Ateşe tapıyorsunuz. onların önünde eğiliyorsunuz. allah Azze ve celle de bizi gidin ne kadar bölgelere ulaşabiliyorsanız yeryüzünde nerelere kadar varabiliyorsanız oralara gidin ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa İnsanlar ve cinler İnsanlara ibadet etsinler diye değil. Taşların ateşin önünde eğsinler diye değil. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'ye kul olsunlar. Bunu anlatın bütün bir beşeriyete. Biz buna memuruz diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda saray çatlıyor. Hüsrev'in sarayı, Kisra'nın sarayı. Kisra bir umumat. Nasıl Türklerin hükümdarlarına hakan, Mısır'da Firavun, İran'da onlara Kisra derlerdi. Bizans'ta Kayser derlerdi. Yani Kisra umun bir ad, padişah gibi. Ama adı Hüsrev. Hüsrev'in sarayı çatlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabı, ona gelen Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti, o kadar müessir ki, er ümmeti İslam, sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi, onun yoluna, sünnetine ittiba ederse onun doğumuyla nasıl İran'daki Beyaz Saray çatladıysa Amerika çatlar kardeşim. Beyaz Saray'ı Kur'an Hakim çatlatır. Tarihte defaatle ümmet, fetretin içinden çıkmışlar. O en büyük imparatorlukları mukavvadan suretler gibi paramparça yapmışlardı. Ama biz İslam'ın suretiyle meşgul olduğumuzdan dolayı hakikatinin yaptığının milyonda birini yapamıyoruz. Tıpkı yüz bin aslan heykelinin bir aslanın verdiği korkuyu veremediği gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatine bu ümmet yeniden muhatap olabilirse Allah'ın inayetiyle o hakikat nasıl İran İmparatorluğunu, Doğu Roma'yı Ortadan kaldırdıysa Sultan Fatih şehit olmasaydı vefat etmeseydi Vatikan üzerine gidiyordu. Yavuz'un hazırlıkları vardı Vatikan üzerine gidecekti rahmetullahi aleyhima. Ama sanki Rabbim onlara ya biraz da sizden sonrakilere cihadın erzik alsın. siz batılı bütünüyle ortadan kaldırıyorsunuz bu kadar şeref size yeter dedi kardeşim. O şeref seni, o şeref bizi bekliyor. O şeref seni, o şeref bizi bekliyor. وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ وَالنَّهْرُ وَالنَّهْرُ سَاهِ الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ مَوْلَا يَصَعَلِّ وَا دَائِمًا Kisra'nın sarayı duvarları çatladı, sütunlar yere serildi. Bir de yine o ve huve o hal cümlesine atıf. وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ Yani burada da kinaye var. Ateşin nefesi olmaz, ateşin alevi olur. Ateşin alevi söndü. Ateşin alevi Peygamber aleyhissalatu vesselam doğunca min اَسَفٍ alay. Kisra'ya olan hüznünden ateşin alevi söndü. Bin yıl yanıyordu. Mecusilerin ateşiydi. Etrafında adamlar vardı. Kor var orada ama ateş etrafında şu kadar adam olmasına rağmen ateş bir anda söndü. Kisra'nın hüznüne söndü. Hüssev'in saltanatı bitecek. Ona üzülmüştü de. وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ min أَسَفٍ عَلَيْهِ والنهر ساحل عين من سدمي Bir nehir var akıyordu ki sahil ayn sahib bi manâ demek ayn da burada onun kaynağı yani o nehir akan nehir min sedmi hayretinden hayretinden yatağından taştı da çöllere gitti nehirler yeryüzünde öyle muazzam değişiklikler oldu ki olmaz mı Dereler zaman zaman yatağından çıkmazlar mı? Peygamber ve vesselam dünyayı teşrif ediyor. Kisra'nın ülkesi içerisinde olan o topraklarda öyle azim değişiklikler oluyor ki ama insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini bilmediğinden dolayı acaba bunlar neye delalet ediyor? Onu o gün idrak edemiyorlar. Buradan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman zaviyesinden bakanlar, onlar bu hakikati idrak edecekler. Öyle ki orada kor var, insanlar etrafındalar, şu kadar hizmetçiler var ama ateş sönüyor, bin yıllık ateş. Hüssevi olan hüznünden, esefinden sönüyor, nehirden yataklar taşıyorlar çünkü peygamber geliyor aleyhissalatü vesselam küfrün ateşini söndürecek. Yani o etrafta adamları olsa da, rampalarda onların füzeleri olsa da, denizlerde uçak gemileri olsa da, tankları olsa da, onlar Kudüs'ü kuşatsalar, alemi İslam'ı kuşatsalar, eğer siz Peygamber Aleyhisselatu vesselamın hakikatine inandıysanız, nasıl dinler? Dağlan ümmetin içinden bir orduyu çıkardılar küfrün ateşini söndürdülerse Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Doğu Roma'nın ateşini söndürdüyse Efendimiz Ali Vesselam'ın doğuşuyla bin yıllık sönen ateş ümmetinin içinden kahramanların çıkan kahramanların Kur'an-ı Hakim'le sünnet-i seniyeyle küfrün saltanatlarına son vereceğine ateşlerini söndüreceğine işaret ediyor. Eğer bu ümmet yeniden içinden Allah Resulü'nün nizamına, şeriatına Yavuz gibi, Fatih gibi iman eden varlığını, onun varlığına armağan eden kahramanları çıkarırsa onun doğuşuyla Kisra'nın ateşi nasıl söndüyse onlar da onun bayrağını ellerine alacaklar. Bağdat'ta, Şam'da, Alem-i İslam'da bu ateşi söndürecekler, Londra'da, New York'taki şehvet ateşini de söndürecekler Allah'ın nihayetiyle Estağfurullah ve etubi ileyh rabbil alemin.